Allahümme rabbi şürahli sadri ve amri, emri ve hulul ukdeten min lisani yefkahu qawli Allahümme al haqqa haqqan var zubna ittiba'ah ve irnel batila batilan var zubna ijtinabe Allahümme thabbit bil imani kalbi ve ejri lhaqqa ala lisani ve la teftahni beyni ikhvani Allahümme inni evzu bike en azilla ev udalla ev ezilla ev uzalla ev azlama ev uzlama ve aجهel veya jughel aliye amin ya rab alamin Allahu teala gecemizi mübarek eylesin Rabbim tebareke ve teala buraya kadar gelirken atmış olduğunuz her adım ve çekmiş olduğunuz her meşakkat karşılığında hem sizlerin hem de aile efadınızın günahlarını affetsin hata ve kusurlarını mağfiret eylesin Rabbim tebareke ve teala bizleri hep birlikte cennet-i alada bir araya getirsin amin ya rabbal alamin Bismillah. Kıymetli abiler sizleri tarih olarak biraz geriye götürmek ve orada biraz oralarla ilgili bir tahlil yapmak istiyorum. Bundan tam 1444 sene evvelinde Nebi Zişan Efendimiz Aleyhisselatu vesselam beraberinde bulunan sahabe-i kiram Hazaratı ile birlikte Medine-i birlikte hicret ettiler. Medine-i Münevvara'ya vardıklarında Elbette yeni bir din ortaya koymuşlar idi. Yeni bir dava öne sürmüşler idi. Bu sebeple halkın teveccühünü ilk anda komple kazanamasalar da belirli bir zaman sonra ilk başlarda belki biraz çatlak sesler çıksa da belirli bir zaman sonra Nebi Zişan Efendimiz ve beraberinde bulunan sahabe-i kiram efendilerimiz güzel bir şehir kurmuş oldular. İslam'ın yaşandığı İçerisinde İslam'ın konuşulduğu, İslami bütün örf ve adetlerin, vaciplerin yapıldığı, icra edildiği bir ortam oluşturdular. Hani bugün bazen bizlerin hayıflanıp da keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa, böyle Müslümanlarla bir araya gelsek, sadece orada biz yaşasak, evlatlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz sadece Müslümanlarla muhatap olsa dediğimiz yer var ya, işte bundan 1444 sene evvelinde Nebi Zişan Efendimiz böyle bir ortam kurmuş idi. Allah-u Teala'nın teyidi, desteği ve yardımıyla birlikte. Kıymetli abiler, öyleydi ki ezan okunduğu zaman bütün herkes işini gücünü bırakıp beraber birlikte Mescid-i Nebevi'ye gelip cemaatle namazlarını eda ediyorlardı. Çocuklar bu şekilde bir örf ve adet görmüşlerdi. Aynı şekilde sokakta gezen herkes kapalı idi. Örtülü bir şekilde gezerler idi. Herkes idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı birlikte oruç tutarlar. Birlikte iftar yaparlardı. Hatta bazı zamanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerimizden bir münadiye de, derdi ki git falanca falanca mekanlarda seslen de toplansın insanlar. İşte şu kadar gün sonra cihat var derdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giyer, komutan olarak ön tarafa geçer. Sahabe-i kiram efendilerimizin, onlar da ardında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birlikte cihat ederlerdi. Böyle bir ortamları vardı. İslami bir yuva vardı. Herkesin içinde İslam vardı. Onun için hayır yapma konusunda, onun için ibadeti icra etme konusunda birbirlerine destek olmaktaydılar. Sahabe efendilerimiz. Kıymetli abiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılar, arkasını döner. derdeki bu gece rüya gören var mı? Sahabe efendilerimiz, işte ey Allah usulü ben şöyle farklı bir rüya gördüm derdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o rüyayı tabir ederdi. Bazen sahabe efendilerimiz peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru sorarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaplardı. Ama bazen de duraksardı. Sorunun cevabı semadan gelirdi. Cebrail aleyhisselam tarafından getirilirdi. Ayet-i kerimelerde görüyoruz. Karşısında çıkıyor ya billahi, yes anil enfal. Sana enfali sorarlar. Yes Sana neyi infak edecekleri sorarlar ki Sana hayızdan sorarlar. Bunu soran Ahmet, Mehmet, Ali vesaire sahabelerin kendileriydi. Sahabeler peygambere soru soruyorlar. Cevabını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi vermiyor. Sema'dan cevap geliyor. Allah subhanahu ve teala Cebrail aleyhisselama şu cevabı götür diyor. Ve Cebrail aleyhisselam semadan o cevapları getiriyordu. İnsanların sorularına Cebrail aleyhisselam semadan direkt cevap karşı getirip onlara karşılık verirdi kıymetli abiler. Yine Nebi Aleyhisselam günü geliyordu. Medine'nin içerisinde insanların gözünün önünde onlara mucizeler gösteriyordu. Herkesin görebildiği bir yerde elini kaldırıp ayı yarıyordu. Ay yarılıyordu. İkiye ayrılıyordu. İki parçaya ayrılıyordu ay. Peygamber Aleyhisselam'ın kendi elleriyle İnsanlara tastan yemek verdiğini ve o tastaki yemeğin hiç bitmediğini söylüyor sahabe efendilerimiz. Öyle bir zaman oldu ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o anhu efendimizin hendek günü kendisini evine davet etmesi sonucunda. Diyor ki bir tane sadece koyun, bir tane koyun vardı onu kestik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraber çağırdı 70-80 kişi. Dedi ki nasıl edecek kardeşim bu ya? 70-80 tane adama nasıl yetebilir bir tanecik koyun? Dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu şüphesini anlıyor. Sen dokunma. Sen dedi karışma. Ateşten de indirmeyin dedi o tencereyi. Ben dedi geliyorum. Peygamberimiz geldi kendi elleriyle doldurdu. O bir tanecik koyun. Herkese yetmiş kişiye tıka yetti. Ve de arttı diyor sahabe efendilerimiz. Yine kıymetli abiler. Ümmü Ma'bed radıyallahu anha validemiz var. Ümmü Ma'bed. Kendisi normalde müşrik o esnada. Peygamber sallallahu ve sellem, onun ağılığında bulunan bir tane koyun var, koyunun yanına geliyor, koyun normalde cılız, süt vermiyor. O koyunun yanına gelip biraz koyunun memelerini Peygamber sallallahu aleyhi ve biraz sıkıyor ve bir anda koyunun memelerinden süt gelmeye başlıyor. Bunu gören tabi Ümmü Ma'bed radıyallahu anh'a annemiz Müslüman oluyor. Onu gördüğü anda kıymetli abiler öyleydi ki yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı keram Efendimiz bir seriyeye gitmişler idi. Sahabe efendilerimiz dediler ki ey Allah nesulü suyumuz kalmadı. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensardan birisine bir de Hazreti Ali radıyallahu anhuya dedi gidin etrafta bir su arayın bakalım. Gitti iki tane sahabe efendilerimiz suyu aramak için giderlerken bir tane müşrik kadınla karşılaştılar. Dediler ki müşrik kadına baktılar elinde testiler var su getiriyor bir yerden. Dediler ki su nerede? Dedi ki ben dün bu saatlerde suyun başındaydım. Yani bir günlük yol mesafesi var. Buradan çıkarsanız şimdi bir günlük yol mesafesi sonrasında bununla e, suya kavuşabilirsiniz dedi. Dediler ki bunun üzerine her okalar uzaksa senin mecbur bizi götürmek zorundayız peygamberimize. Dedi ki peygamber kim? O kendisine sabit denilen kişi Dediler ki evet o hadi gel gidelim dediler. Götürdüler peygamberimizin yanına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına tabi sordu. O da olayları anlattı. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatu vesselam kadının kırbalarını indirdi. Bir rivayette tükürüğünü aldı. Mübarek tükürüğünü hafifçe Kırbanın ucuna ağzına sürdü Ve dedi ki ve Sula sulayan sulasın İçen içsin hadi kanın bakalım Dedi bu suya Bir tane kırbadan herkes içti Herkes tıka basa Kandı suya ve akabinde Kadın dedi ki normal şartlarda Eksilmesi gereken kırbandan Hiçbir şey eksilmemişti Kadının gözünün önünde Adet dışı bir Olay cereyan etmiş idi Tabi bu kadın gitti kavmiye dedi ki ya dünyanın en büyük sihirbazıyla karşılaştım ya da hakikaten o bir peygamberdir. Akabinde kadın ve onun kavmi e, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Böyle bir ortamları vardı kıymetli abiler. Böyle bir durum ile yer arasında perdeler kalkmış idi. Direkt temas vardı. Onun için Nebi Zişan Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anhu ve Hazreti Ömer Efendimiz... Ümmü Eymen radiyallahu anha validemizi ziyarete giderler. Ümmü Eymen radiyallahu anha validemiz ağlamaya başlar o ikisini görünce. Hatrına gelir Nebi Zişan Efendimiz. Ağlamaya başlayınca derler ki yahu niye ağlıyorsun? Sen bilmiyor musun? E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için Allah katındaki değerler çok daha fazlididir. Niye ağlıyorsun ki? Ağlamanı ne gerektiriyor? Dedi ki vallahi ben de çok iyi biliyorum sizin gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dünyada mı daha hayırlı olur ahirette mi? Tabii dedi orada daha hayırlı olur. Ama ben niye ağlıyorum biliyor musunuz? Velakin ebki ennel vahye kadin qata'a min es Ben gökten, semanın, semadan vahyin kesilmesi sebebiyle ağlıyorum. Bugün vahiy kesildi artık. Artık vahiy yok. Sema ile yer arasında herhangi bir bağlantı kalmadı. Soruyoruz, sen cevaplıyorsun. Soruyoruz, o cevaplıyor. Artık peygamber yok ki Cebrail Aleyhisselam cevabını getirsin. Sordukları zaman derdeki Peygamber Aleyhisselam bir zaman sonra nerede o soru soran kişi diye onu araştırır. Ey soru soran kişi cevabın geldi der. Sema'dan ona cevap verirdi. Böyle bir ortamları vardı. Ve sahabe efendilerimiz böyle bir ortamda yetiştiler. Böyle bir ortamın tam da hakkını verdiler. İmanları zirveye çıktı. Bu durumda onların karşılarında iman ve amel noktasında bir şeytanlara bir de nefisleri var idi. Ve tarih sayfalarını karıştıran bizler görüyoruz ki Sahabe efendilerimiz hakikaten nefislerini de şeytana da alt etmişler. Ve dünyanın yeryüzünün görüp görebileceği en hayırlı nesil ünvanını maalesef kapatmışlar. Radiyallahu anhum ecma'in. İşte kıymetli abiler 1444 sene evvelinde Müslümanların yaşamları böyleydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile akmaya başlayan İslam, berrak İslam nehri yıllar geçtikçe dönemler değiştikçe maalesef bulanıklaşmaya başladı. O dereye atılan çerler, çöpler, pislikler orayı pisleştirdi, bulanık hale getirdi. Temiz bir şekilde o sudan kana kana içmek isteyen kişi belki 40 takla attı bizim bugün Amya'na ifademizle. Çünkü artık o suyun berraklığı tamamen yitirilmiş idi. Nebisa Selam'dan temiz olarak çıkan o kaynak maalesef 1444 sene sonra işte bugün elimizde bulanık olarak kalmış durumda kıymetli abiler. Saf halini içmeye çalışıyoruz ama zorlanıyoruz. Onun için bugün 1444 sene sonra gelen Müslümanlar olarak bizler Allah'a hamdolsun iman etmişiz. Rabbimize hamd senalar olsun ki ona inanmışız. Bununla beraber ibadetlerimizi yapmaya çalışıyor. Bununla beraber kulluğumuzu ifa etmeye çalışıyoruz. Ama zorlanıyoruz. Çünkü sahabe efendilerimizin dönemindeki destek, yardımlaşma, teyit bugün yok. Bugün biz namaz kılmak istiyoruz. Bir araya gelmeye çalışıyoruz. Müdahalelerle ayrılıyoruz. Biz bugün cuma namazı eda etmek istiyoruz. Maalesef bunu eda etmek için gönlümüzün mutmain olduğu, gönlümüzün tamamen evet işte burasıdır dediği bir yeri bulmakla zorlanıyoruz maalesef. Biz bugün Müslümanlar olarak ibadetleri yerine getirmek istiyoruz ama toplum tarafından dışlanıyoruz. Toplum bizi dışlıyor. Toplum bize üçüncü sınıf insan muamelesi yapıyor. Bize değer bile vermiyor. Müslüman bir bacımız, Müslüman bir kardeşimiz, kız kardeşimiz başını örtmek istiyor. Peçeyle yüzünü de örtüp dışarı dolaşmak istiyor. İnsanların kötü bakışlarına maruz kalıyor. Kötü ithamlarına, kötü sözlerine maruz kalıyor. Müslüman sakal bırakmak istiyor. Takke takmak, şalvar giymek istiyor. Dışarıda ulaşırken insanlar ona istihzai bakışlarla bakıyor. Alaycı tavırlar sergiliyorlar. İnsanların bakışlarından bile rahatsız oluyorsun. Bir destek yok. Bir birliktelik yok. O kadar yalnız bırakılmışız ki biz sadece bir araya geldiğimizde oluşturduğumuz siyahlığımıza bakıp durumu değerlendirip biz bizde bir şeyiz. Diyoruz bazı zamanlar belki ama maalesef dışarıda biz bir hiçiz. Yalova'da biz bir hiçiz. Mahallelerimizde biz bir hiçiz. Binalarımızda biz bir hiçiz. Binamızda, bırakın binaları bazı kardeşlerimiz evlerinde yalnızlar evlerinde. Annesi tarafından babası tarafından kimi eşi tarafından dışlanmakta hor görülmekte yaptıkları aşırı olarak değerlendirilmekte. Müslümanlar olarak İslam'ın hakkını vermek istediğimiz zaman... Bu tarz yaftalarla karşı karşıya kalıyoruz işte bugün. Bir Müslüman mukaddesatını savunmak için, dinini savunmak için, Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarını yeryüzüne hakim kılmak için, zulme uğrayan Müslümanları yardım etmek için, cihat etmek istiyor da, herkes diyor ki işte bu adam teröristtir. İşte bu adam vatan hainidir. İşte bu adam şudur, işte bu adam budur diye yaftalanıyor insanlar, Müslümanlar. İşte Müslümanlar 1444 sene evvelinde Müslümanların rahatça yaşamış olduğu birbirleriyle destek olarak bir kurdukları İslam davası, İslam binası maalesef 1444 sene sonra sarsılıyor. Bu hale gelmiş durumda. Onun için ama şu var ki elhamdülillah müminlerden bir grup her zaman için Cenab-ı Mevla'nın da buyurduğu üzere minel mu'minin rijalun sadaku ma ahadallaha alayhi. Müminlerden er, öyle erler, öyle adamlar vardır ki onlar verdikleri ahde muhakkak riayet ederler. Onlar ahitlerinden dönmezler. فَمِنْهُمْ minhummen qada nahbuhu ve minhummen yentazir. Ve ma beddelu Onlardan kimi vermiş oldukları bu sözü yerine getirmiş, kimi de sırasını bekliyor. Onlar asla bu sözden vazgeçmezler. Onun için yeryüzünde elhamdülillah bir grup Müslüman ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, dışarıdan gelen yafta ne olursa olsun, söz ne olursa olsun, eleştir ne olursa olsun, ben bu davayı savunacağım. Bu dava hak bir davadır. Bu davanın savunucusu olarak can vereceğim demeye devam edecektir Allah'ın izniyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Diyor ki, لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ Ümmetimden bir grup, belirli bir zümre, hak üzere olmaya devam edecektir. La men ve men Onlara muhalefet eden, onları yüzüstü bırakan, onları terk edenler onlara asla zarar veremezler. Müslümanlar işin özü budur. Bizler elhamdülillah bugün 1444 sene sonra iman ettik. Bu çok büyük bir şey. Kendimizi aklama veyahut da ee, ne diyelim kendimizi amellerden geri koyma babından konuşmuyorum. Bugün bir gerçeği konuşmak için buradayız kıymetli abiler. Sahabe efendilerimizden Rabbim razı olsun. Onlar hakikaten yapacaklarını yaptılar. Ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Ama yapmaları da gerekiyordu. Çünkü Nebi Zişan Efendimizin zatı onların içindeydi. Zatıyla onların içindeydi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem. İslam bir konulara indirildi. Kitap onlara indirdi. Kitab-ı bazı ifadeler var. Sahabe ismi geçiyor değil mi? Felemme qaza Zeydun minha ve diyor Cenab-ı Mevla. Zeyd bin Haris'in ismini Kur'an'da geçiyor Cenab-ı Mevla. Hadis de Aşanne'mizin bir olayı oluyor, Kur'an'da geçiyor. Münafıklar diyorlar ki la yukhricenna la azu minha el Hele Medine-i Munavvara'ya varalım. Orada izzetli olan zelle olanı çıkaracaktır diyor. Cenab-ı Allah bu sözü Kur'an'da diye aktarıyor bize. Yani onların iman etmesi, onların bu olayları müşahede ettikten sonra dine sarılması hakikaten öyle ya da böyle kolay idi. Zordu ama bugünün şartlarına göre hakikaten kolay idi. Abiler onun için bugün biz Müslümanlar olarak 1444 sene sonra bölük pörçük hale getirildik. Kafirlerin istedikleri ve yaptıkları maalesef bir şey var ki bizleri ulus devletleri haline getirdi. Her birimizin bir tane bayrak çaktı, bir tane isim çaktı ve dedi ki siz artık bunlardan ibaresiniz. Dışarınızda bulunan insanlar sizin ne kardeşinizdir, ne dostunuzdur, siz sadece bu sınırlardan ibaresin dediler. Ve biz de bunları kabullendik. Ve biz de dışarıdaki kardeşlerimizi kendi öz kardeşlerimiz gibi göremedik, değerlendiremedik. Onların amaçladıkları şey maalesef ki bugün meydana gelmiş durumda. Ve bugün buna rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen... Bizler Müslümanlar olarak yapacağımız işi yapmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Bakın tabi'in neslinden Ebu Umeyye Eşşe'bani radıyallahu ta'la ta anhu rahmetullahi aleyh adında bir kişi var. Geliyor kendisi bir gün sahabelerden Ebu Sa'lebe el-Huşeyn radıyallahu anhu'nun yanına geliyor. Ona diyor ki yahu ben Kur'an'dan bir ayet-i kerime okudum da idrak edemedim anlayamadım. Diyor ki hangi ayettir o? Es-saade <gülüyor> böyle siz kendinize bakın ayetidir. La aleykum enfusukum la Sizi hidayete erdikten sonra saputan size asla zarar ver, Siz kendinize bakın diye bir ayeti gelmedi. Ben bunu anlayamadım. Çünkü İslam dini emri bil maruf ve nehy anil münker üzerine kurulmuştur. Öyle değil mi? Cenab-ı Mevla bizi bununla övmüştür. Kuntum khayra ummetin uhricetlinnas. Demuruna bil ve tenhevına gelin ve topmayınuna Sizler insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, en hayırlı ümmet. Ya Rabbi sen bize bu vasfı ne için verdin? Siz iyileyemedersiniz, kötülükten sakındırırsınız. Siz aynı zamanda Allah'a iman edersiniz. Bunun için bu büyük vasfa biz haiz olabildik. Elhamdülillah. Onun için tabi innesinden bu Ebu Umeyye bu ifadeyi anlayamamış. Siz kendinize bakın. Ne demek Subhanallah? Hani ben yaptığı yanlışa ben müdahil olmak zorundaydım. Hani elimle, dilimle müdahil olmak, en kötü kalime müdahil olmak zorundaydım. Bu ayeti Kerimi anlayamadım demiş. Ebu Talep'e'l-Huşeniyye. Demiş ki Ebu Talep'e radıyallahu anh Efendimiz. Vallahi senin söylediğin bu ayeti ben anlamamıştım. Okudum anlamadım. Ben de gittim. Bizim en iyi öğretmenimizin yanına vardım. Peygamber sallallahu huzuruna vardım. Dedim ki ey Allah'ın Resulü. Böyle bir ayet okudum. E diğer ayetlere muhalife gibi duruyor. Nasıl bir şekilde anlamalıyız bu ayeti diye sorunca bana öyle unutmayın bir cevap verdi ki ben de diyor sana onu aktarayım. Buyurdu ki Nebi Zişan Efendimiz Beli'temiru bin maruf ve tenahü anil munkeri hatta iza raeyte şühan muta'an وَهَوَنْ مُتَّبَعَنْ وَدُنْيَا مُؤْثَارَةً وَاِيِّ اِجَابَ كُلَّذ۪ي رَعْيٍ رَعْيَهُ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكْ وَدَعَيْا عَنْكَ <الْعَوَانْ> Dedi ki bilakis, sahabenin sorduğu soru neydi? Ey Allah'ın Resulü ben Kur'an'da kendinize bakın ayetini okudum ama anlayamadım sorusuydu ya. Dedi ki bilakis, yanlış anlamayın. Sen gene git iyiliği emret. Gene yine insanlara iyiliği emretmekte. Asla geri durma. Bu vazifeden kaçınma. Ve tenahu anil münkeri. Yine münkerden insanlar insanları nehyet. Bir haram gördüğün zaman, bir şirk gördüğün zaman, bir fısık, bir fucur gördüğün zaman elinle, dilinle, kalbinle müdahil ol. Hiç sıkıntılı yap bunu. Ama ne zaman ki? Hatta <gülüyor> yıza ra'ayta şuhhan muta'an. İtaat edilen, itaat edilen bir cimrilik gördüğünde. Ve heven mutteba'an kendisine tabi olan bir hevayı gördüğünde ve dünya muferaten her şeye tercih olunan bir dünya gördüğünde bir de ve ve ve herkesin kendi görüşünü benimsediği bir zamana bir çağa denk geldiğinde o zaman fa'ale ke nefsik ve da'anka o zaman kendine iyi bak kendini iyice geliştir avamı da Allah'a havale et avamın yaptıklarını da Allah'a bırak onları uyarma değil onları yine uyar Onları gene aynı şekilde iyilikle, kötülükle ikaz et. Ama önemli olan kendine bak. Ne zaman? itaat edilen, itaat olunan bir cimrilik gördüğünde. İnsanların eli cebine gitmediğinde. Kendinden başka kimseye bir maddi menfaat sağlamadıklarını gördüğün zaman. Bu birinci hal. Bakıyorsun ki insanlar sadece kendi evlerini, kendi açlarını, kendi ocaklarını düşünüyorlar. E dışarıdaki kardeşimiz... Çadır kentte Müslümanlar var. Onların hali Afganistan'da İslam devletinde mağdur belki yüzlerce binlerce kardeşimiz var. Onların hali onlar değil. Ben önce kendime bakmalıyım. Önce kendi evimi hanemi düzenlemeliyim diyen adamları gördüğünde. Aynı zamanda hep tabi olunan hevayı fark ettiğinde. Yani insanlar şeriat ne demiş, Allah ne demiş, kitap ne demiş umursamadan. Sadece hevaları istediği için, canları arzladığı için bir işi yapmaya koyulduklarını gördüğünde. Sadece bu. Niye yapıyorsun? Canımı öyle istiyor. Dediklerini duyduğunda, aynı zamanda her şeye tercih olman bir dünyayı gördüğünde. Şeriatla dünya karşı karşıya geldiğinde dünyayı tercih ettikleri gördüğünde. Allah mı dünya mı? Dünya dediklerinde. Ahiret mi dünya mı? Dünya dediklerinde. Ve ne zaman da herkesin kendi görüşünü belirttiği zamana denk geldiğinde. Herkesin benim görüşüm. Ve icabu kulli ra'in ra Her görüş sahibinin görüşü bence böyle. Dini bir konu olsun, en hassas mevzu olsun, en derin hususlar olsun. Hiç fark etmeksizin bence böyle diyen insanların var olduğu bir zamana denk geldiğinde diyor Nebi Zihan Efendimiz. İşte bugün abiler 1444 sene sonrasını sene sonrasını aktarıyormuş peygamesi Hazretleri bize aslında. İşte bugün aktarıyormuş bizlere. Bugüne değil mi? İnsanlar cimri mi cimri? İnsanlar hep hevalarına tabi oluyorlar. İnsanlar her şeyde dünyayı önceliyorlar. İnsanlar her şeyde bence diyorlar. Her konuda benceleri var insanlığın. İşte böyle bir döneme denk geldiğinde o zaman faale kibinefsik kendini düzel. çeki düzen ver kendine. Dikkat edin, bu ifade açacağım birazdan Peygamberimizin buyruğuyla. O da enkel avam, bu avamın halkın yaptığını da Allah'a havale ver. Ama kendine önem var. Niye? Ey Allah'ın Resulü, kendimize önem verelim. Çünkü feinlemin vara ikum eyyana sabır. Çünkü işte böyle bir çağa, böyle bir döneme denk gelen bir kimse şunu bilsin ki, o dönemin arkasında bir perdeyi az bir şey aralayın, arkaya bir bakın. İşte o arkasında sabır günleri vardır. Sabır günleri. Nasıl yani? Es sabru fi. Ey Allah nasır bize bir temsil, bir misal ver de iyice anlayalım. Nasıl bir sabır? Mesela şimdi şu suyu içmeye ve içmemeye de sabredebiliyoruz. Böyle bir sabır mı? Yok. O gün diyor sabretmek, aynı elde kor bir ateşi tutmak gibidir. Ardınızda böyle günleri gören kişilerin ardında sabır günleri vardır. O gün sabretmek, o gün bütün bu olan olaylardan uzaklaşıp sadece Allah'a yönelmek, elinde avucunda kor bir ateş tutan kimsenin sabrına benzer. Elinde olan kimse ne yapar? Elinde kor bir ateş olan kimse ne yapar kıymetli abiler? Onu atmaya çalışır değil mi? Ama atamaz. Atarsan dinden çıkarsın. Bırakırsan dinini bırakmış olursun. Çünkü o zorlandığın dışarıdan gelen ithamlar dışarıdan gelen söylemler aile içinde dahi dışlanmaların var ya işte onlara sabbetmek zorundasın. Eğer yahu bu kadar insan yanlış mı söylüyor dersen bir gün onun elindeki bulundurduğun közü koru kenara bırakırsan o zaman maazallah bir şekilde sağa doğru kaymış olursun. Allah bizi ve ailemizi muhafaza buyursun. İşte bu günler sabır günleridir kıymetli abiler. Bu günlerde sabretmek zorundayız. Her şeyi sabretmek zorundayız. Yahu eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, çevremiz gelip bize diyorlar ki sen hala bu kafada mısın? Bak yaşıtların ne yaptılar? Gittiler çektiler kredilerini. Oh mis şimdi altlarını aldılar arabalarını yaptılar işlerini. Bir şekilde bak dükkanlarını yürütüyorlar. Sen hala aynı kafadasın. Bu şekilde hiçbir dükkan açamazsın. Sermaye toplayamazsın. İşini büyütemezsin. Arabanın modelini yükseltemezsin. Yap ya kardeşim. Herkes yapıyor. Sen mi yapmayacaksın? Bugün almayan mı kaldı? Diye seni dışarıdan zorlarlar. Elinde ama senin kor ateş vardır. Piyasaya girersin bakarsın hakikaten senin rekabet ettiğim kişiler Allah'ın haram kılmış olduğu faizi normale zemzem gibi içip yiyorlar. Helalmiş gibi sayıyorlar. Sen bunları gördüğün zaman yahu tutunmak için bu piyasada yapmak zorundayım dersen, sabbetmeyi bırakırsan o zaman maazallah kayar gidersin. Tutmak zorundayız. Müslüman bir kadın yahu bugün özgürlük açılmakta. Biz yüzümüze kadar kapatıp kimliğimizi kaybediyoruz. Dışarı çıktığımız zaman tanımıyor kimse bizi derde. En azından yüzüm açayım sonra biraz da renkli sonra biraz da şöyle derken tamamen açılmaya gider ve kayar Müslüman kadın. Dışarıdan gelen söyleyenlere çok fazla kulak asarsan onlar çok fazla dikkat edersen o zaman maazallah elindeki kor atmak zorunda kalırsın. Bırakmak zorunda kalırsın. Allah bizleri muhafaza buyursun. Sen Allah için cihat etmek istersin dersin. derler ki, sen terörist misin kardeşim? Sen anarşist misin? Eline silah alıp dağ mı çıkıyorsun? Bu yaptın nedir derler? Dersin ki yahu ben Müslümanım. Mukaddesattımı Allah fatanı, benim kutsallarıma söveni, onu ayaklar altına alanı ben yaşatmam kardeşim. Niye ona yaşam hakkı tanıyayım ki ben? Dediğin zaman derler ki yahu yaptıklarınız çok ayıp şeyler. Hümanizme aykırı. İnsancıl yaklaşın biraz. Herkesin fikir özgürlüğü yok mu kardeşim? Bu adam da bu fikri benimsemiş. Ona da saygı duymak zorundasın. Derler sana sen de eyvallah demek ki öyleymiş dersen elindeki kor ateşi bir kenara bırakmış ve maazallah kaymış oluruz. Tutmak zorundayız. Elimiz yansa da, canımız acısa da, Müslümanlar bağırsak, çağırsak da o kor ateşi bırakamayız elimizde. Elimizde kalmak zorundayız. Çünkü o imanımız bizim. Onu bıraktığımız zaman neymiş kalır ki bizim? Onun için dedi ki Peygamber sallallahu kim işte bu tabloya şahit olursa, cimriliğin arttığı, hevanın, hevesin her tarafta kol gezdiği, dünyanın her zaman tercih edildiği ve herkesin bir bencesinin olduğu bir yere denk gelirse, işte o zaman bilsin ki onun hemen ardında sabır günleri vardır. O sabır günlerinde sabretmek, aynı bir kur ateşi elle tutmak gibidir. Bakın, çok zor mu? Vallahi çok zor. Ama buyurdu ki Nebi Zişan Efendimiz Lil'amili <gülüyor> fihinne misli ücret 50 Zorlukla beraber büyükte bir mükafat gelmesi lazım değil mi? O gün o sabır günlerinde insanların feuc feuc koşa koşa dinden çıktığı, haramlara bulaştığı, fıskafoçura girdiği, yeri geldiğinde şirke düştüğü zaman dilime denk gelen ve buna rağmen sabreden Müslüman o gün yapmış olduğu bir amel ile o günlerde iş yapan bir amil, bir iş yapan bir namaz kıldı, bir oruç tuttu, bir sataka verdi, bir cihad etti. Allah yoluna bir hayır ortaya koydu. İşte diyor ki o kimse için Onun amelini yapan elli kişinin ecri vardır. O gün o bir kişinin yaptığı bir amele elli kişinin ecri vardır. Sahabe efendilerimiz bir anda atıldılar. Yarış ağabeyler burası pist. Değil mi? Bir yarış pistindeyiz biz. Hepimiz yarışıyoruz. Sahabe efendilerimiz amel işliyorlar. Değil mi? Bir amele bir karşılık alıyorlar yani. Bire bir gibi düşünün oran bağlamında. Ama peygamberimizin söylediği sabır günlerinde amel eden bir kimse bire 50 alacak. Dediler ki hemen Bahre'yi avlanırsa gönlümüzde rahatla Onların içinden elli kişinin ecri mi? yani onlar gibi iman bakımından, ihlas bakımından, takva bakımından vesaire. Onlar gibi 50 kişinin ecimi Dedi ki gal bel minkum. Dedi ki, ki sizden 50 kişinin ecrini alacaklardır. Sizden 50 kişinin. Siz kimsiniz? Sahabelerin 50 kişisi. Subhanallah. Abiler sabır günlerinde imanı tutmak zordur. Amel etmek zordur ama mükafatı müthiştir. Sahabe birebir alırken Bugünün bir Müslüman'ı amel ettiği takdirde biri elli alıyor, o 50 de sahabenin ellisi. Sen bugün kılıyorsun bir namazı, elli tane sahabenin kıldığı eciri alıyorsun. Subhanallah. Bugün tutuyorsun orucunu, elli sahabenin orucunun ecirini alıyorsun. Bugün cihad ediyorsun, elli sahabenin kılıç sallama cihad sevabını alıyorsun. Bugün bir Müslüman kadın başını örtüyor, 50 tane iffetli Müslüman annemiz, sahabe annelerimizin ecrini alıyor. Bundan daha büyük bir şey var mıdır? Yani biz bazen hayıflanıyoruz. Diyoruz ki yahu az önce konuştuk ya 1444 sene evveliyle ilgili. Keşke biz o dönemde orada olsaydık. Peygamberimizle beraber Aleyhisselatü Vesselam beraber yürüseydik o Hazreti Aleyhisselatü Vesselam radıyallahu diyor ya beraber yürüdük diyor Medine sokaklarında taşlar diyor ona selam verirdi. Ben diyor bunu duyardım. Taşlar Peygamber selam ver, ben bunu duyardım. İnsan istiyor yani peygamberle beraber yürürken taş, Esselamu Aleyke Ya Rasulallah, desin bir tane taş. Ben de bunu duyayım istiyor sanki. He? Veyahut da peygamberimiz bir ağacı gösteriyor, ağaca şöyle yapıyor. Ağaç kökünden sürüklene sürüklene peygamberimizin huzuruna geliyor. Peygamberimiz kütüye çıkıyor, hutbe veriyor. İniyor hutbeden, diyor ki aha başkasını getirdik, onun üzerine artık çıkalım. Kütük ağlıyor. Kötü yaşı döküyor. Su inliyor. Nasıl oluyor? İnsan bunları duymak istiyor. Bu ortamı yaşamak istiyor. Bu ortamda bulunmak arzuluyor insanın sonuçta. Güzel bir atmosfer olun çünkü umuyoruz. Ama Allah subhanahu ve teala bizi o asırda yaratmadı. O asırda halk etmedi Bizi bu asra gönderdi. 1444 sene sonra bizi buraya gönderdi. Sancak bugün bizim elimizde. Bugün evet biz onları görmedik. Ayetler bize inmedi. Kur'an'da bizim ismimiz geçmiyor. Peygamber bizi görmedi. Bize tanışmadı. Bize tokalaşmadı. Musafaha yapmadı. Ama kıymetli abiler biz şundan eminiz ki Allah subhanahu ve teala bizi bu asra layık görmekle birlikte sabrettiğimiz ve amel ettiğimiz takdirde aynı sahabe efendilerimize yetişebilmemiz için bize büyük ecirler veriyor. Hani şimdi adamın biri önde başlıyor, piste biri arkada başlıyor. Arkadaki adam, yahu ben en arkadayım zaten geçme ihtimalim yok. Ben niye yarışıyorum ki deyip çekilse. Bu mantıklı bir şey olur mu? Olmaz. İşte bize yahu sahabeler aldılar başlarına gittiler. E aldı başını gitti. E i salin aldı başını gitti. Ne kaldı bize? Ne yapacağız ki biz dediği anda peygamber müjdeyi veriyor. Diyor ki sakin olun. Sakin olun. 1444 sene sonunda gelsen. Bu ameli yaparsan 50 tane sahabe ecri alacaksın ve puanlama bakımından ön plana geçeceksin. Ön tarafa geçeceksin. Rahat olun. Kıymetli abiler, işte bugün amel günüdür bizim için. Bugün amel günüdür. 50 tane sahabenin yapmış olduğu, 50 tane sahabe efendimizin almış olduğu ecri alma günüdür. Bugün kolları sıvama günüdür. Bugün oturma günü. Yahu zaten artık geride kaldık. Biz bittik. Biz bitap olduk, bir çare kaldık deme günü hayıflanma günü değildir. Bilakis zamanımızı, çağımızı, ömrümüzü değerlendirip o sahabe efendilerimiz gibi büyük ecilere mazhar olma günüdür bugün. Onun için zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor kıymetli abiler. Buyurdu ki Nebi Zişan Efendimiz, bakın tekrar söylüyorum amacım ameller bakımından o da yaptığımız hatalar bakımından bir maziret ortaya koymak değil. Vakamızı konuşuyoruz. Hakikaten böyleyiz yani. Buyurdu ki Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam. اِنَّكُمْ ف۪ي زَمَانٍ اُلَمَاهُوا كَثِيرٌ وَهُتَبَاهُوا Ey ashab-ı kiram. Önünde Peygamberimizin sahabeler var. Dedi ki siz var ya. Alimleri çok. Konuşanları ama az bir topluluk içerisindesiniz. Alimleri çok. Eline atıyorsun şu sahabe alim. Bu sahabe alim. Şu sahabe alim. Herkes alim. Değil mi? İhtiyacını karşılayabiliyor herkes. Konuşan? Konuşan fazla yok. Ağızlara sanki gem vurulmuş. Konuşan kimse yok. Herkes iş yapıyor. Onun için men tereke fihi uşeyre me umirabihi heleke O halde ey ashabım sizden kim? Kendisine emrolunan şeylerin onda bir cini? öyle buyuruyor Peygamberimiz. Onda bir cini terk ederse, helak olur. On tane emir var, onun sadece bir tanesini terk ederseniz helak olursunuz. Sahabe buyuruyor Peygamberimiz. Ama vasayet diye zamanun insanların üzerine öyle bir zaman gelecek, ya qilu ve alimleri azalacak, konuşanları çoğalacak, alimleri az. Alim nerede? Bugün var mı alim aramızda? Alim olsaydı biz bugün zaten burada oturmazdık, değil mi? Alim yok abiler aramızda. Alim kalmadı dünyada. Allah Subhanahu ve teala tek tek tek tek hayırları aramızdan aldı. Diyor ya, inna Allaha layak bedül ilme Allahu Teala öyle ilmi bir anda söküp alma insanlar arasından. Hani bir anda kalktık. Hani nerede kitaplarımız? Kitaplarımız yok. Demezsiniz, korkmayın. Ama ne yapar? Walakin yentazi'uhu kabul al-ulama alimlerin ruhlarını kabul ederek onları söküp alır insanlar arasında. Bakarsın sabah kalkmışsın falanca alim vefat etmiş. Bakmışsın o alim vefat. O zaman anlarsın kitaplar yok oluyor. O zaman anlarsın ilim tek tek gidiyor. Ne olur o gün? İnsanlar yettehizu en-nasu ru'usan juhala insanlar çap cahilleri kendilerine önder edinirler. Onlar da feftu bi ghayri ilmin Allah i̇limsizce fetvalar o mu caiz o mu haram o mu mübah der ilimsizce saçıp savur etrafı hükümleri o zaman hem kendi sapar hem de insanları saptırır durdu Peygamber esasında ve dedi ki öyle bir zaman gelecek ki o zaman içinde insanların alimleri az olacak ama konuşanları çok olacak ve buyurdu ki peygamber aselle men am minhum ma neca o gün her kim kendisine emrolunan şeyin onda birini yaparsa kurtulur Allahu onda birini yaparsa kurtulur 10 tane emrin bir tanesini yaparsan elhamdülillah deyip başım üstüne koyup kurtulduğunun belgesi olarak bunu herkese gösterebilirsin peygamberimiz böyle buyuruyor Aleyhisselatu vesselam, Cenab-ı Allah'tan aldığı bilgiyle konuşuyor Peygamber Masâsallâm. Bize böyle büyük bir müjde veriyor. Alimlerin az olduğu zamandan bahsediyor, alimlerin yok olduğu zamanda. Nerede alim yok işte bugün? Alimlerin olmadığı bir zamanda da aynısı geçerlidir diye düşünüyorum kıymetli abiler. Ha ama şunu dikkat edelim. Bu dokuzu dedi ki onda birini yapan kurtuldu. Dokuzu terk edenin, terk etmesinin sebebi. Rehavetten, boşlamadan dolayı olmamalı. Yardımcı bulamadığı, destek bulamadığı için olmalı. Sahabe efendilerimiz niye on tane emirden birini terk edince helak veriyorlar. Çünkü destekçileri var etrafta. Namaz mı kılmıyor? O onu kakışlıyor. Hadi kalk. Ne yapıyorsun sen? Adam namaza mı gelmiyor? Evine gidip de bulunuyorlar. Niye geldiniz? De, namaza gelmedin ya sen cemaate. Evde kılıyorum. Ya evde kılıyorum da cemaate gelmedin lan bahsediyoruz? Onun sana taziyeye geldik diyorlar. Subhanallah. Maksat bu. Beraber oruç tutuyorlar. Beraber iftar yapıyorlar. Beraber cihad ediyorlar. Beraber ilim halkaları kuruyorlar. Destekçileri var. Onun için on emirden birini tak ettikleri takdirde hakikaten büyük bir şey yapmış olurlar. Büyük bir cürümüş demiş olurlar. Ama öyle bir zaman geliyor ki alim yok. İnsanlar cahilleri önder edilmişler. Hele bugün abiler... Sosyal medyayı açın. Sosyal medya müştehitleri diyorum ben. Hakikaten çok fazlalar. Yani iki tane artık like almak için mi? Beğeni almak için mi? Şöhret duymak için mi? Allah adam bizi korusun. Duyulmak için ama etmekten bizi muhafaza buyursun. Bunun için midir bilmiyorum. Ama çıkıp orada iki video çeken, iki ses kaydı atan, iki tweet atan... Kocaman alim kesiliyor Allah. Hani tamam insanlar cahiller... İki kelam bilen onların nezdinde bir ilim sahibi gözüküyor da o iki harf bilen adam niye kendini tanımıyor? O insan garipsiyor işte. Ya iki harften başka bir şey bilmiyorsun sen kardeşim. insanlara önderlik ettiğini söylüyorsun. Arkana almışsın birkaç bir grup insanı onları sevk ettiğini iddia ediyorsun. Subhanallah. İşte böyle bir zaman dilime denk geldik. Kötü mü iyi mi? Artık siz seçin siz karar verin. Belki bugüne kadar yahu nasıl bir çağa denk geldik? Nasıl bir zaman denk geldik? Lan, biz buna mı layıklık diyorduk. Ama bakın abiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. 50 tane sahabenin ecri bize veriliyor. 10 emirden birini yaparsak kurtulduğumuz söyleniyor. Bu çağ övülür mü sövülür mü? Bu çağ değerli midir? Habis midir? Pis midir? Elhamdülillah çok büyük bir çağdayız kıymetli abiler. Ama değerlendirmek şartıyla. Onun için azmimiz zayıflamayacak. Himmetimiz zayıflamayacak amel etmeye çalışacağız. Her ettiğimiz amelle sahabeye yaklaştığımızı fark edeceğiz. Onlar gibi olduğumuzu fark edeceğiz. O zaman Rabbimize hamd edeceğiz. Bakın Abdullah ibnü Mes'ud radıyallahu anh'u <gülüyor> efendimizin aktarmış olduğu bir hadis-i şeriflerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnnel İslamı beda'a gariban ve seyaudu gariban kemâ beda. Fatûba lil-ğuraba. İslam garip olarak başladı. Ve daha sonraki dönemlerde yine garip olacaktır. O gün gariplere müjdeler olsun. Sohbetin mottosunu, sellevasını hatırlayın. Gariplere müjdeler olsun. Garip kalmışlara, dışlanmışlara, hor görülmüşlere müjdeler olsun dedi Peygamber Salih Toplum tarafından her türlü yaftaya, tabi olunanlara müjdeler olsun. Ne? Ne? Seni mi dışlıyorum? Sana müjdeler olsun kardeşim. İslam'ın sebebiyle toplumdan dışarıdan mı koyuyorsun. Bu kümeye dahil değil misin? Sana müjdeler olsun kardeşim. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Gariplere müjdeler olsun. Bakın dedi ki sahabelerden bir tanesi kiyle وَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Kimdir onlara ey Allah'ın Resulü? Kimdir o garipler? قَالَ اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ اِذَا فَسَدَنَّاسِ İnsanlar bozunca insanlar bertaraf edince insanlar harap edince düzeltmeye çalışıyorlar. Sadece kendileri değil bakın yaslihun değil veya salihun değil kendileri düzelmişler değil yuslihun insanların bozduğu düzeltir bunlar. Yani ne halleri varsa görsünler bana yaklaşmasınlar da demezler o Müslümanlar. O garipler o müjdeye mazahar olan o Müslümanlar derler ki kim bozmuş? Hemen oraya müdahale edelim. Kim ne yapmış? Hemen oraya gidip girişelim. Voya tedavi edelim derler. İnsanların bozduğunu, insanların ifsat ettiğini düzeltmeye çalışanlardır. Onlar dedi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıymetli abiler. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh. Lütfen dikkatli dinleyin abiler. Bu hadisin şerhinde çok kıymetli, çok değerli bir ifadede bulunur. Der ki, ve o lamma beda gariiban la yu'rafu thumma yadhhara wa 'urif fe kadhalike ya'udu hatta la yu'rafu thumma İslam, wa yu'raf islam Mekke'de peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam ilk geldiği zaman garip idi hatırlayın Mekke dönemini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk dönemlerde gizli gizli davet etmeye çalışıyordu. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi ancak ona imal değil mi ilk başlarda? Garipti İslam. Dışlanmıştı İslam. İslam toplumun kabul ettiği bir değer değildi o dönem. İlk, ilk dönemlerinde. Ama sonra ne oldu? Sınmallah hara ve ürif. Sonra öyle bir dünya yayıldı ki herkes tarafından tanınır hale geldi. İslam yeryüzüne hakim oldu. Bir kişiyle başlayan dava, bir kişiyle başlayan dava birçok kıtayı ele geçirdi. Bir kişiyle başlamıştı. O da Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam nasıl ki ilk dönemlerinde garip olarak başladı, tanınmıyordu. Ama sonrasında tanınır hale geldi ve bütün yeryüzüne yayıldıysa aynı şekilde daha sonrasında yine garip hale dönüşünce bakın müjde burada abiler. Daha sonraki dönemlerde yine garip aya dönüşünce şu bilinsin ki o bilinmese bile insanlar onu kabul etmeseler bile insanlar onların sözlerine kale almasalar bile şu bilinsin ki sonra günü gelecek aynı ilk dönemde olduğu gibi aynı şekilde herkes tarafından bilinecek ve bütün yeryüzüne hakim olacaktır. Bu böyledir abiler. Allah subhanahu ve teala'nın kaide ve kuralları bunu gerektirir. Garip olanlar eğer sabreder, garip olanlar ya biz çok azız, ne yapabiliriz ki? Elimizden ne gelir ki demezler de, atılırlarsa, canlarını, gözyaşlarını, terlerini feda ederlerse bu yolda, işte o zaman İslam yine yeşerir. Şu anda kurak bir toprak gibi, kurak bir toprak. Ama orası bir su bekliyor, kan bekliyor, ter bekliyor, gözyaşı bekliyor. Bunları akıttığımız zaman orası yeşerecek. Ama onu da biz yapacağız. Bakın kıymetli abiler, sayımız az, biz garibiz diye asla bu durumu göz ardı etmeyin. Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Ki Cenab-ı Mevla Aile İmran Suresinin 2. sayfasında bize bunu örnek olarak verir. Der ki, Bedir Savaşı ile ilgili Allah Subhanahu ve Teala, قَدْ كَانَ Dikkat edin kıymetli abiler. قَدْ كَانَ Muhakkak ki sizin için bir delil vardır. Bir ayet vardır. Bir işaret vardır. Bakabilen için. فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Karşı karşıya gelen. Savaşmak için karşı karşıya gelen şu iki grubun konusunda sizler için bir ibret, bir ayet, bir delil vardır. فِيَتُمْ تُقَاتُنُ fi سَبَيْلّٰهِ Gruplardan biri Allah için savaşıyor, cihad ediyorlar. Vafi ve, ve ukrak kafiratun. Diğer ise kafir bir grup, müşrikler. Ama bakın kıymetli abiler, yaraunehum misreeyim. İki manası var, ben size bir tanesini söyleyeyim. Yaraunehum misreeyim. Buna rağmen müşrikler Müslümanları iki katı olarak görüyorlardı. Müşrikler Müslümanları iki katı olarak görüyorlardı. İki kişilerdi, dört olarak görüyor. Dörtlerdi sebep olarak görüyorlardı. Niye? Allah'ın yardım. Diyor ki Cenab-ı Mevla devamında eee <gülüyor> meysha. Allah dediğini yardımıyla destekler. Allah dilediğini yardımla destekler. Kimi destekler? Garipleri destekler. İnananları garipleri destekler. Dava gariplerini destekler Cenab-ı Mevla. Onlara yani siz artık garipsiniz. Çekilip köşenize, kendi halinize bakın demez Cenab-ı Allah. Der ki ne olursa olsun savaşın. Hemen bu ayetin üstünde Allah-u Teala bizlere firavunu örnek veriyor. Bu ayetin hemen bir üstünde firavunu bize örnek veriyor. Firavun o şaşalı, debdebeli hayatıyla, ordusuyla, malı, mülküyle ne oldu? Bir avuç İsrailoğullarının peşinden giderken denizde boğuldu der. Bir avuç İsrailoğlu'nun peşinden giderken denizde boğuluverdi. Onların malları ve çocukları Allah katında onlara hiçbir fayda vermedi diye buyuruyor Cenab-ı Silahları var hocam onların. Onların teknolojide çok gelişmiş hocam. Malları var, servetleri var, mülkleri var. Biz, biz üçüncü sınıf dünya ülkesi bile değiliz. Biz kimiz ki Müslümanlar? Biz garibiz. Dersen işte o zaman zaten işi kaybetmişsin de. Allah selamet versin. İstikametten ayırmasın. Talibanın haline bakın kıymetli abiler. Afganistan'da İslam devleti kuran Taliban'ın haline lütfen hepiniz bir bakın. Neyle kazandılar? Sihaları mı vardı? Tankları mı vardı? Cekleri mi vardı? F-16'ları, F-35'leri mi vardı? Bırakın ceplerinde para mı vardı? Neleri vardı abiler? Ayaklarında çarıkları vardı. Aynı sahabe efendilerimiz gibi halkı bütün dünyayı çarıklara dolaştılar. Onlar da aynı şekilde çarıklarla savaştılar bütün devletlere karşı. NATO güçlerine karşı. Savaştılar. Gariplerdi, azlardı ama dik durdular. Ama her şeylerini feda etmeye hazırdılar. Kıymetli abiler sadece bir şey anlatıp inşallah akabinde bir hadis söyleyip bitireceğim. Hakkınıza yayın. Uykunuz geldi. Fark ediyorum. Çünkü içerisi biraz sıcak oldu. Ee, ama çok az bir sabrederseniz inşallah bitireceğim. Ben nasip oldu. Cenab-ı Mevla nasip etti. Yardım e, götürme kapsamında Afganistan'a gittim elhamdülillah yazın. Orada bir olay bana aktardılar. Bir olay bana söylediler. O olayı duyunca Müslümanlar olarak, Türkiye'li Müslümanlar olarak bizim hakikaten almamız gereken yolun ne kadar uzun olduğunu fark ettim. Sadece bir olayı size aktaracağım. Sanıyorum ki siz de bu konuda bana hak vereceksiniz. Konuştuğum, anlattığım kişi Taliban'dan değil. Yerel halktan bir tanesi. Yerel halk. Yani bugün bizim avam diye tabi ettiğimiz halktan bir tanesi. Kendileri bir köyde evleri var. Müslümanlar, Taliban'ın mücahitleri, askerleri oradan geçerlerken dinlenmeleri için onlara evlerine davet ediyorlar. Buyur ediyorlar her seferinde. Bakın burası bizim evimizdir, başımız üstünde yeriniz var, buyurun gelin yemeğinizi yiyin, yıkanın, banyonunuzu yapın, dinlenin sonra istediğiniz gibi gidebilirsiniz diyorlar. Böyle bir aile, böyle bir halk. Bir Ramazan ayında yine Müslümanlar ondan evde misafir gelmişler. Geceliğin sahur vakti, annesi kalkmış, yemek hazırlamak, sahur hazırlamak için mutfağa geçmiş. Babası kalkmış, gece namazı kılmak namına secadesini sermiş, Allah'a akbar demiş namazına durmuş. Bir zaman sonra diyor annem beni kaldırdı. Dedi ki oğlum kalk. Ne oldu dedim anne? Dedi ki lazerleri görüyorum. Silahların ucunda bulunan o yeşil lazerleri gördüğünü söylemiş. Kadın ki birkaç saniye içerisinde zaten kafasından bir tane mermi kurşun yemiş. Kadın orada şehit olmuş. Akabinde yerde namazında bulunan adamı da şehit etmişler. Kocasını yani şu adamın çocuğun annesini ve babasını şehit etmişler. Kardeşini de şehit etmişler. İçeri girmişler. Bütün Müslümanları taramışlar. Onlar da şehit olmuş. Buna ise tutmuşlar. Almışlar bunu götürmüşler Bagram'a. Cezaevine. Yani Afganistan'daki Guantanamo'ya götürmüşler. 20 gün işkence yapmışlar. Kimsin nesin? Taliban ile ne ilintin var? Kimi tanırsın? Vesaire. Bakmışlar bunda hiçbir şey yok. Normal halk yani. Bir bilgi yok mu çoktan. Salmışlar bunu 20 gün sonra. Abiler film burada kopuyor zaten. Bu zat yani kendimle ilgili düşündükçe anlam veremiyor. Hakikaten biz Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlar olarak bu konuda bir arpa boya gittiğimize inanmıyorum. Bu olayı okuyunca ve duyunca ya. Abiler, geri geliyor aradan bir hafta geçiyor. Bir hafta. Yedi gün ha. En fazla geçsin on gün yani. Bakıyor ki hiçbir mücahit onun evine vuramıyor. Arıyor eline geçirdiği bir numaradan Müslümanları kendisiyle haberleştiği kişiyi Diyor ki hayır ola niye kimse benim evime gelmiyor? Niye kimseyi benim evime misafir olarak göndermiyorsunuz? Niye beni bu hayırdan mahrum bırakıyorsunuz diyor. Abiler soru bir. Bu adam içeri alınma tehdidiyle karşı karşıydık. Bu adamın annesi şehit olmuş, babası şehit olmuş, kardeşi şehit olmuş. Bu adamın gözünde mücahitler şey Ölmüşler abi ölmüşler. İçeri alınırım korkusu yok. Ölüm korkusu var ucunda normalde. Yine yakalanırsa, ihbar edilirse derse ki biri bak bunların evine gene gidip geliyorlar. Bu adamın normalde bundan sonra hayatta nefes alacak yeri yok. Doğru mu? Bunu göze alıyor. Diyor ki yahu size ne oluyor da bu hayırdan beni mahrum bırakıyorsunuz diye adama şikayette bulunuyor. Adama kızıyor. Adama sitem ediyor. Diyor ki müşahitler yahu biz yeni işte hani ailen şehit oldular. Senin hani durumun biraz ee, vahimdir diye düşündük. Onun için yani rahatsızlık vermek istemedik diyorlar. Ya diyor olur öyle şey? Gönderin bana kardeşlerimi. Beni bu ecirden mahrum bırakmayın diyor. Abiler olayın farkında mıyız? Yani biz en iyi Müslümandan bahsediyorum. Şöyle mi yapardı diye geliyor aklıma. Yahu benim bu anam babam niye şehit oldu? Ha bunların yüzünden. Ha bunların yüzünden anam babam şehit oldu. Evim yıkıldı. Çatım üstüme düştü artık. Anam da yok bugün, babam da yok bugün. Ben bunları bir daha kapı dışarı edeyim, hiçbir şekilde yereme hani çevreme yaklaştırmayayım der. Yanıma öğrenme de durmasın bunlar der. Değil mi? Çünkü hani biz bugün şunu görüyoruz, bir işte yani yakalanırım tehdidiyle karşı karşıya kaldığında panikleyen ve o selamünaleyküm demeden hemen yan sokağa giren Müslümanları görüyoruz. Ben ona niye selam vereyim ki bu sıkıntı? diyen Müslümanları görüyoruz. Abiler, ilerlememiz gereken yol çok büyük. Bu dönemin garitleri evet elhamdülillah bizleriz ama almamız gereken bir yolumuz var. Bunun da farkına varmak zorundayız. Olayın ciddiyetine vakıf olmak zorundayız kıymetli abiler. Çünkü eğer böyle olmaz ise bu yaptıklarımız, bu çabamız sadece kendi içimizde kalır. Bizim ama bir gayemiz, bir derdimiz var. Biz Yeryüzüne hilafet bayrağını, yeryüzüne, o sokağa bu caddeyi değil, yeryüzüne hilafet bayrağını dikmekle mükellefiz. En azından bu amaç uğruna yürümekle mükellefiz. Sorumluluğumuz bizim bu. Öyle ben kendim içinde kapanayım, namazımı kılayım, orucumu tutayım, Müslümanlara sohbetimi yapayım, geleyim gideyim elhamdülillah daha ne yapayım ki diyemez bir Müslüman. Müslüman pasif değildir. Müslüman böyle pasif kalamaz. Müslümanın ufku daha geniştir. Bakın kıymetli abiler. Biz bugün garip kurabayız diye. Elimizde güç imkan yok diye eğer geri durursak. Zaten kafirler palazlanmış gidiyorlar. Ama soruyorum size. Hiç kaddafisiz bir Libya düşünebiliyor muydunuz? Bundan öncesinde. Yaşı büyük olan abiler. Kaddafisiz bir Libya. Veyahut da bu saddam olmadan bir Irak. Düşününebiliyor muydu ya? Yani? Hüsnü mübarek olmadan bir Mısır. Düşününebiliyor mu? Veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yıkılabilir miydi ya? Nasıl yıkıldı ki? Abiler yıkılıyor yıkılıyor. Her şey yıkılıyor. Var olan yükselen her şey aşağı iniyor. Bu bir kaide zaten ya. Onun için korkmayacağız. Aynı hem de ki bir HaSellem o taşı kırar iken parlayan bir parlaklık var ya sahabe ediyor ya işte size e, doğunun anahtarını verildi. Size batının anahtarı verildi. Abiler bugün için söylüyorum. Peygamberimiz geliyor karşımıza. Diyor ki size Kremlin sarayını vaat ediyorum. Size diyor beyaz sarayı vaat ediyorum diyor. İnanabilir miyiz şu halimizle? Şu halimizle. <gülüyor> Ay Allah. dedi o gün münafıklar dediler ki yahu yapıyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş bize diyor ki doğuyla batın anahtarından bahsediyor. Biz burada şura tuvalete gitmek korkuyoruz kardeş. Ne doğası ne batısı ya dedi münafıklar o gün. Ama sahabeler inandılar. İnandıkları için yola koyuldular. <gülüyor> yola koyuldukları için zafere ulaştılar. Mesela bundan ibaret kıymetli abiler. Mesela bundan ibaret. Yola koyulursan o zaman men kafedleş ve men menzil. Kim korkarsa Allahu Teala'nın azabından ürperirse onunla karşı karşıya kadına sorgu, sual ağından endişe duyarsa <gülüyor> yol alır, yol. Geceliğin bir de yol alır. Edleç. edlice geceliğin yol almak demek. Gece evlat. Yatmaz, uyumaz. Omen edlece belagel menzil. Kim de gece vakti dahi yol alırsa o inşallah hedefine ulaşacaktır diye buyurdu Peygamber sasırları. Son olarak kıymetli abiler. Şu halimiz üzerimizde eğer varsa bundan sıyrılmalı ve böyle bir garip olmalıyız diye bize bir örnek teşkilesinde muhtelif onlarla şu hadisi okuyup inşallah bitirmek istiyorum. Buyurdular ki Peygamber Aleyhisselam, "İnne şemsen lam tuhbas min beşerin yuşa aleyhisselam." Güneş güneş hiçbir kul için, hiçbir mahluk için durdurulmamıştır. Ancak Yuşa Aleyhisselam için durdurulmuştur. Güneş durdurulmuştur. Kısa biraz derin ben ufaktan söyleyeyim nasıl olduğunu anlayabilirim diye. Normal şartlarda Cuma günü savaşıyorlar. Cuma günü. beyt Makdis'e yürüyorlar. Cuma günü biliyorsunuz Cumartesi günü savaşmak, ibadet yasak. Oturması gerekiyor ya. Cuma günü akşam vakti artık güneş batacak ya. Buyuruyor diyor ki. Ey Güneş sen de memursun ben de memurum. Sen de memursun ben de memurum. Hele bir dur da şu işimizi bitirelim diyor. Ve Allah, Subh Buhari, Allah Subhanahu ve Teala güneş yerine tutuyor. Güneş duruyor ve savaşlarını devam ettiriyorlar. İşte bu Yuvşah Aleyhisselam hadisin devamı. O Beyt-i Makdis'e savaşa gitmeden önce cihada çıkmadan önce dava ellerini karşısına aldığında şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki Kale li kavmihi izâ haracû <gülüyor> Karşısına çıkacakları vakit aldı kavmini. Karşına dedi ki onlar La yetbe'uni racunun Şu kimseler peşinden gelmesin şu vasıflara sahip olanlar ardıma takılmasın. Otursunlar yerlerinde. Çünkü onlarla olacak iş değil bu iş. Kim onlar? Dedi ki: Kad meleke bu da emraetin ve huwa yurid an yabni biha welma yabni Henüz yeni bir kadınla evlenmiş ve daha zifafa girmemiş ama zifafa girmek isteyen bir kişi varsa aramızda gelmesin peşime. Ve <gülüyor> aheru Kad bena bunyanan ve lem yerfa saqfaha. Diğeri de bir bina inşa ediyor müteahit daire ev ama çatısını tamramamış. Diyor ki o da gelmesin peşime. O da gelmesin. Başka vel aharu ishtaraga nanan ev halifatin ve hu muntazirun Bir koyun almış, bir deve almış da onların doğurmasını bekleyen kişi de benim peşime gelmesin. İşte abiler bu üç sınıf. İbadet ciddi bir ibadet. Cihattan bahsediyoruz. Sonucunda ölüm var, kalım var, zafer var, şehadet var. Değil mi? Ve yeryüzüne İslam'ı hakim kılma davası var sonucunda. Böyle bir davaya alelade insanlar gelebilir mi? Gelemezler. O zaman nasıl olmalıyız? İşte sayılanlar gibi. İbadeti ciddiye alabilecek, bütün hemmi, gammı, kederi ibadet olacak insanlara ihtiyacımız var. Böyle dava erlerine, böyle dava kadınlarına ihtiyacımız var. Bunlar hiçbir şeyle meşgul olmayacaklar. Akılları başka bir yere gitmeyecek. Ne buyurdu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve başka hadislerinde? La salate bihadatü ta'ami ve la vuhu ve Bakın buyurdu ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, yemek hazırken namaz olmaz. Aynı şekilde iki pisliğin kendisini zorladığı kişinin de namazı yoktur. Niye Allah usulü? İbadet bu kardeşim. Basit bir şey değil ki. Aklın başka bir şeyle meşgul olursa kendini veremez. Bu davada ciddi bir dava. Yatırımı olan, arkasında çolu çocuğunu bırakmaktan endişe duyan, yahu bırakır gideriz hanım dul kalır diye korkan, endişe eden, yahu mal mülk, ticaret kurduk, bu bir şekilde biz bırakırsak kime güveneceğiz bugün? taneler tamam götürür gider, ifbas ederiz yok olur gider diye düşünen kim varsa biraz daha kendi çeke veririz. Bu dava çünkü bütün her şeyinden feragat eden, bütün her şeyini boşayanlar içindir. Tabi neslinden biri var o şekilde diyor. Daha gençti de delikanlı da birisi. Atına biniyor. Diyor ki ey nefsim bugüne kadar yola çıkacağım zaman, cihada çıkacağım zaman hep dedin ki bana ya arkanda çoluğun çocuğunu bırakıyorsun. Bu şekilde yetim mi kalsınlar? Bu kadın dul mu kalsın? Bu mallarını kime bırakıyorsun dedin ya. Ey nefsim şunu bil ki, aha şimdi karımı da boşadım. çocuklarımda da yetim bırakmaya razıyım. Malımı da komplesini infak ettim. Gönlü rahat, kafası rahat, zihni rahat çıktı. Yani bu demek değildir ki ailelerimizi bırakalım gidelim. O manada değil kıymetli abiler. Ailelerimizle beraber yol yürüyelim. Ama ailelerimizle bunu hazırlayalım. Bu işi birlikte yapalım. İslam davası sadece erkeklerin oluşan bir dava değil. Kadınların da bir davası. Herkesin sorumlulukları farklı da olsa herkesin davası. O halde kıymetli abiler zihnimizi meşgul eden bütün dünyevi arzulardan, ihtiraslardan sıyırıp kendimizi yalnızca Allah'ın davasına verdiğimiz gün işte Allah'ın izniyle o gün zafer bizim olacaktır. İbn-i Teymi rahmetullahi aleyhinde şerh ettiği gibi İslam nasıl Mekke'de garip olarak başladı, hiç kimse tarafından bilinmiyor, duyulmamıştı. Ama belirli bir zaman sonra bütün her yeryüzüne yayıldı ve herkes tarafından duyulduysa, günü geldiğinde yine garip olduğunda emin olun ki Allah'ın izniyle o yine hiç duyulmadığı halde bir gün gelecek. Duyulacak ve bütün yeryüzüne hakim olacaktır. Ama böyle insanların eliyle ancak olabilir kıymetli abiler. Allah subhanahu ve teala bizleri iklastan, takvadan ayırmasın ve Allah subhanahu ve Taala gözlerimizi kapamadan evvel bize bir nimet olarak hilafet bayrağının dalgalandığı yeryüzünü göstersin. bihamdik, subhan rabbil yasifun. ve rabbil alemin.